Şu Kenzül Arş duası Kur'an-ı Kerim'de var mı? Kur'an-ı Kerim'de Kenzül Arş duası diye bir dua yoktur. Kesinlikle böyle bir duaya, Hatta hadis-i şeriflerde de yoktur. Daha sonra yazılmıştır. Şey. Ancak bu duanın içeriğine ben baktığımda şöyle bir göz gezdirdim. Çünkü çok sorulduğundan dolayı. Hı hı. İslam inanç ve akidesine aykırı fazla bir şey göremedim. Fazla değil yani bir şey göremedim. Dolayısıyla bunları dua niyetiyle okumasında bir sakınca yok. Ancak şunu söyleyeyim, işte Kenzül Arş Duasını okursanız şu olur, bu olur. Bunlar hiçbirisi sahih hadise dayanmadığından, ayette zaten yok. Sahih hadise dayanmadığından dolayı arkasında söylenen gerek mükafat, gerek koruyuculuklarına inanmak zorunlu değildir. Böyle bir şeyin inanca tesiri evet. yoktur. Teşekkür ederiz Kıymetli Hocam.